istisnası yoktur. Herkes bu dört soruya cevap verecek. Şu an kendimizi mizan başında, terazi başında, Allah'ın huzurunda bu hesabın sorulduğu kişi olarak düşünelim. Birinci soru, an-umrihi fima efnahum Ömrün nerede geçti hesaplar. Kısa veya uzun bir ömür verildi sana, bu ömrü sen nerede geçirdin, hangi yollarda? Bak, civar illerden geldiniz. Bunun anlamı nedir? İşte o soruya cevap hazırlamak demektir. Allah, Peygamber, din, iman, mukaddesat uğrunda mı geçti? Yoksa hevâyı heves, nefsi emmare, Şehvet uğrunda mı geçti? Hesap var! İki Ambede ve an cismihi fîmâ efnâhum Etinden, kemiğinden, bedeninden soracaklar. Bedenin nerede eskidin Hesap var! Ellerin, ayakların nasır tuttu vücudunu yıprattın, eskittin, bu beden nerede eskidi? Hesap ver! وَاَنْ عِلْمِهِ مَا ذَا عَمِلَ بِهِ İlimden soracaklar, hocaysan okudun, cemaatsan dinledin, dinlediklerini ne yaptın peki? Böyle düğünlerde damat gelin seyreder gibi mi seyrettin hocayı veya alimi neyse? Yoksa hakikaten yani duydun ve duyduğunu yaptın mı? Üçüncü soru ilimden geliyor. Dördüncü soru وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِمَا اَنْفَكَهُ Maldan soruyorlar, soracaklar. Nerede kazandın ve nereye harcadın? unutma, unutma. Unutma ömürden soracaklar. Ömrün nerede geçti? Dört tane rampa var. Bu rampanın birincisini ömürden soruyorlar. Ömrün nerede geçti? Dişi konuşuyorum. Konuştuğumun yani yavruları çok fakat vakit yok. Bu dünyada sizinle doya doya konuşmak, hasbal etmek imkanı olmuyor ama cennette inşallah çok daha uzun konuşacağız. Ömürden soracaklar ömrün nerede geçti. bedenden soruyorlar bedenin nerede yıprandığı. Eskidi. ilminden soruyorlar, dinledin okudun ama dinlediğini okuduğunu yaptın mı yapmadın mı bunu da soruyorlar. Dördüncüsü maldan soruyorlar, maldan soruyorlar, paradan soruyorlar nereden kazandın ve nereye harcadın. Hepimizin önünde bu dört tane sual şu an sorgulanmak üzere Cenab-ı Celle Celaluhu tarafından görevli melekler tarafından bu sorular bize sorulacak. Allah Celle o sevap ve günah defterlerinin tartıldığı mizanın başında bu dört soruya yüz akıyla cevap vermek ve imtihandan başarıyla çıkmaya bizleri muvaffak eylesin. Adam olana, adam olana bu kadar bir şey yeter. Şoför böyle rampadan çıkarken vites değiştiriyor değil mi? İnerken vites değiştiriyor. Aynı vitesle rampalar çıkılmıyor. Onun için ahiretin hesabını da ona göre düşünelim. En büyük sorumluluk aha bu. Burada ne yapacağız peki? Bunun sorumluluğunu ve mesuliyetini hissederek şu fani dünyayı en güzel şekilde kullanmaya ve ondan istifade etmeye cenab-ı hak bizleri muvaffak eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Ahiret dümdüz bir ovadır. Cennet dümdüz bir ovadır." diyor. Buradan gönderilen zikirler, tesbihler orada ağaç olarak dikiliyor. Bazı melekler, bazı melekler ağaç dikimine arar verirler. Diğerleri derler ki, niye ara verdin ki devam etseydin? E ne yapayım der. Dünyadaki benim sevdiğim insan, Cenab-ı Hakk'ı zikreden insan dersine ara verdi. Zikrine ara verdi. Onun için, onun için ben... Dikime ara verdim derler, burada ne yapıyorsan orada senin için hazırlanan bahçeye ağaç olarak dikiliyor, yaptığın tarikat dersi, zikir dersin, diğer amali salihan vesaire vesaire. Ha, aksi de oluyor işte maalesef, yapılan peki yani ya yaramaz şeyler cehenneme odun oluyor. Cehenneme taş oluyor, cehenneme peki yangın oluyor. Harunur Reşid'in kardeşi Peylül Dane, üstü başı pejmürde toz toprak içerisinde Harun Reşid'in çıkıyor. Harunur Reşid diyor ki ana büyük İslam devleti komutanı diyor ki Peylül ne bu halin senin böyle üstün başın perişan. Peylül Dane diyor ki cehennemden geliyorum abi. Ulan ne işin vardı cehennemde? Behluldane dedi ki, ateş almaya gitmiştim dedi. Ne? Ateş mi dedi? Evet dedi. E peki alabildin mi dedi? Yok dedi alamadım dedi. Niçin dedi? Cehenneme gittim dedi. Zebanilere dedim ki, ben buraya ateş almaya geldim. Bana biraz ateş verir misiniz? Zebanilere dedi ki, burada ateş olmaz dedi. E ne yapacağım ben? Herkes dünyada herkes dünyadan ateşini alarak buraya gelir dediler. Yani burada ne yapıyorsan burada ne yapıyorsan o yaptığımız yamuk iş yanlış iş ahirette bize ateş olarak karşımıza çıkıyor. Bundan daha feci, bundan daha korkunç bir şey olur mu? anamızın karnındayken birisi bize deseydi ki nasılsın iyi misin çok iyiyim kardeşim derdik e peki bu ananın karnından başka bir dünyaya daha güzel bir seni getirsek ister misin veya böyle bir dünyaya inanır mısın yok ya öyle şey mi olur dünya bu anamın karnıdır derdi ama velakin ne oldu ondan sonra dokuz ay geçiyor ve dünyaya geliyoruz aa Hakikaten anamızın karnındayken bize, efendim, söylenenler doğruymuş deriz, değil mi? Eyvallah. Bir, ikincisi, çok güzel bir rüya görüyorsun. Aman aman aman ne güzel rüya. Sana birisi rüyadır dese ki, bak kardeşim, senin bu gördüğün rüyadır. Ama bir müddet sana uyanacaksın. Şöyle şöyle şöyle güzellikleri olan, efendim, bir dünyaya ya, döneceksin tekrar. Dese, yok ya öyle şey olur mu vesaire, kabul etmez gibi oluruz değil mi? Ama uyandığımız zaman, aa hakikaten ya, o rüya neymiş ya vesaire, demek ki demin ben rüyadaymışım, şimdi ise uyandım ve daha gerçek vakiki dünyaya geldim işte işte işte şu an biz anamızın karnında bir bebek gibiyiz biz dünya hayatında rüyada çok güzel şeyler görüp de e, bize efendim bu alemden gördüğün rüyadan çok daha tatlı bir dünyayı haber verenlerin peki dünyasındayız şu an Ahiret nasıl ki rüyaya göre bu dünya ne kadar gerçek değil mi? Bu dünyaya göre de ahiret o kadar daha gerçek nasıl ki anne karnındaki hayata göre bu dünya hayatı bu dış dünya anne karnı dışındaki bu dünya daha geniş, daha muazzam daha harika işte ahirette ahirette aynen bu dünyaya karşı o kadar daha muhkem o kadar daha gerçek ki Demek istiyorum ki ahiret var. Cenabı Hak buyuruyor ki: Ya <gülüyor> Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım, ittequllah. <gülüyor> Allah'tan korkun. Weltenzur nefsumma kademet ligade. Herkes yarın için ne hazırlıyor? Ona baksın diyor Cenabı Hak Celle Celaluhu. Yıl dolduğu zaman geliri gider. Dosyaları inceniyor, inceleniyor. Defterler inceleniyor. Kâr mı ettik zarar mı ettik Dünyanın bir bilançosu var, ahiretin de bir bilançosu var. Herkes yaptığına baksın diyor Cenab-ı Celle Cilalı. Ve tekullah, Allah'tan korkun. Haramlara helallere dikkat edin. İnnaallah habirim bir ma'at amelun. Yaptığınız her şeyden ben haberdarım diyor Cenab-ı Celle Allah-u Teala, Allahü Teala vermiş olduğu, yüklemiş olduğu görevleri bir hakkın yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Yavuz Sultan Selim babası Sultan bayezid Veli vefat etmeden önce böyle bir efendim torbası vardı. Ağızda, ağzı büzgülü bir pes torbası vardı. Onu saklardı. Bir gün hanımı Gülbahar Sultan Yavuz'un e, anası dedi ki padişahım dedi bu torba nedir dedi böyle içinde her geliyorsun dedi savaştan geliyorsun tozları silkeleniyorsun onunla bunun içine koyuyorsun. Bu torbanın peki yani özelliği ne? Dede Sultan Bayezid-i Veli buyurdu ki hanım hanım dedi yalnız kimseye söyleme dedi. Ben dedi vezirlerime vasiyetim var. Ben öldüğüm zaman bu torbanın içerisindeki bu torbanın içerisindeki tu tozlardan bir tuğla yapın böyle küçük bir tuğla. Onu da benimle birlikte mezara defredin dedi. Niye dedi böyle yapıyorsun dedi. Savaştan dönüyorum o tozları topluyorum dedi. E, bu şekilde tuğla yapılacak. Mezarıma koyulacak. Çünkü yarın ahirette Allah bana bayıl Meyazid, meyazid hesap ver dünyada ne yaptın söyler misin diye eğer hesap sorarsa diyeceğim ki ya Rabbi bana sorma ha bu Tuğla'yı konuştur Tuğla ne diyecek ya Rabbi bu adam attan inmedi devlet başkanı her türlü güç kuvvet elinde her türlü şatafat itin içerisinde bununla birlikte ahiret korkusuyla titriyor Resul-i Ekrem'in sırtı doğru dürüst yatak görmedi. Gördüyse de hasır gördü en fazla. Yattığı yerde sırtında hasırın izleri belli oluyordu. Sen ve ben onun ümmetiyiz. Seviyorsak mutlaka bedel ödeyeceğiz. Aşk! Aşk! Bedel ister bedel. Aşk şirk kabul etmez. Aşk, Aşk pazarlık kabul etmez. Aşk asla ve a ortak kabul etmez. Paranın zekatı para vermektir. Malın zekatı mal vermektir. Aşkın zekatı aşkın bedeli can vermektir. Can! Cenabı Hak o noktada hepimizi sabit kadem eylesin. Sultan Murat Hudaven Digar Kosova Harbi'ni yapmadan önce çok fena bir rüzgar vardı. Neticede ellerini kaldırıp toz duman içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan şehitlik istedi. Savaşıyor. Osmanlı ordusu savaşı kazandı. Fakat Sırp bir Sırp hain ucu zehirli mızrakla Sultan Murad'ı arkadan hançerledi ve dede yüzü koyun yere kapaklandı. Artık gidiyor can teslimi kan boşanıyor ve asker başına yığıldı. <gülüyor> padişahım padişahım padişahım padişahım diye ağlıyorlar ve ve o asker o yeniçeri. Sultan Murat'a bir çift söz söyledi. Padişahım, padişahım bize vasiyetin var mıdır? Bu kadar. Bana bak, sen de tamam mı erkek de, kadın da hepimiz var ya şimdi o padişahın başında padişahımızdan, dedemizden vasiyet alan asker gibiyiz şu an. Sultan Murat dedi ki, evlatlarım attan inmeye sus ne demektir bu? Kıyamete kadar şeriatın namusunu korumak için, şeriatın sancağını korumak için attan inmeye sus Sen ta nereden kalktın buraya geldin? Sen onun torunusun sen. Ama bu vasiyete, bu vasiyete her zaman sahip çıkmak gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman 46 sene padişahlık yaptı. Ama at sırtında teptiği yol 41 bin kilometre. Niye? Muhammed Mustafa attan inmedi ki. O insin peki. Biz bu yolu takip ediyoruz. Biz Muhammed Mustafa'yı sevdik. Onun üzerine biz gül koklamayız biz. Kubar-ı payine almam cihanı ya Resulallah işme muina hafte asmanı ya Resulullah duyunca makdemi teşrifin sulbi pakinden Adem değişti habbeye barcınanı ya Resulullah Ey Osmanlı'nın yetim torunları, öksiz çocukları, ne diyor dede? Kubarıp ayinenk almam cihanı ya Resulallah, ya Resulallah. Dünyayı bana verseler senin ayağının tozuna değişmem ben. Değişmem muhine heft asmanı ya Resulallah. Yedi kat gökyüzünü ve semayı bana verseler Senin saçının terine ve kılına değişmem ya Resulallah evet. Duyunca Makdem-i Tenşrifin Sulbi Pakinden Adem evet. Adem Aleyhisselam cennetteyken Cennette bir lavha gördü <gülüyor> Cahanın üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Adem babamız Cenab-ı Hakk'a dedi ki: "Ya Rabbi, abul la ilahe illallah anlıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam. Sen Allah'sın. Bu Muhammed ki Muhammed senin elçin yazıyor burada bu Muhammed kim? Cenab-ı Hak buyurdu ki o senin zürriyetinden ve neslinden gelecek olan en son peygamber peygamberlerin tacı ve seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ki duyunca makdem teşrifin sulb-i pakinden adem değişdi ya Resulallah Adem Aleyhisselam Allah'ın yeme dediği yasak meyveden yedi diyor. Niye yedi peki? Yememesi lazımdı. Yedi ki cennetten çıkayım da dünyaya ineyim. Muhammed Mustafa'ya ümmet olayım diye. Diye. Diye. Son yüzyılda verilen eğitim politikalarının, yanlış eğitim politikalarının peki negatif tesiriyle artık buralardaki yani ekoyu, frekansı, heyecanı ve hazzı maalesef gereği gibi hissedemiyoruz. Hissetmeye Cenab-ı Hak bizleri muvfak eylesin. Bu şeriatın sancağı nerede düştüyse tekrar oradan alıp, onu layık olduğu yere Dikmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. Öyleyse kaldırmak emellerinizi, kaldırmak emellerinizi. Cenab-ı Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı ne kadar peki sevdiğinizi aminlerinizle ortaya koyun. Yüreğinizi ortaya koyun, bana göre amin deyin. Ben bir ehlullahın dilinden dua edeceğim, sen de amin diyeceksin. Ey keremler kanı merhamet buyur dediğim zaman var gücünüzde amin deyin. Amin deyin. Şu mübarek Ramazan'da yarın Kadir Gecesi'nde bizi in ve sair zamanlar bizi intizar eden, murakabeden Cenab-ı Hakk'a ne kadar aşık olduğunu söyleyeyim bakayım. Hadi bakayım göreyim sizi. Ben önde siz arkamda. Ben söylüyorum sen amin diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmeti Muhammed olan ıfrada ey keremler kanı merhamet buyur. <gülüyor> Zırla İlyas'ı gönderim da da ey keremler kanı merhamet buyur. <gülüyor> Hah, şimdi ben sizinle savaşa giderim ben.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 Hükümeti Muhammed oldu perişan, eşrafı mahvoldu kalmadı zişan. Ey vahidi mutlak sensin kerem şan, ey keremler kanı merhamet buyur. <gülüyor> Ey Halik-i Alem, eman, Senden özge yoktur bize bir güman Ya Rab bize göster bir dar uleman Ey keremler kanı merhamet buyur <gülüyor> Muhammed durmeti reddetme bizi bizim ağır zümresinden addetme bizi ey keremler kanı merhamet buyur Amin. Habibindir der senin ahmed muhtar bindir senin ahmed muhtar server-i enbiya zatında dildar sen bizi affeyle aman ya gafar ey keremler kan merhamet buyur <gülüyor> bi hurmeti yarab nuru peygamber enbiya evliya cümle ya rehbar yare garin güzel sıddık-ı ekber ey keremler kanı merhamet buyur hembiya evliya urmet ya rab tekia esya ya Rab, rafa şerafa, urneti ya Rab, ey keremler kanı merhamet buyur. Belakı Rabbim zat-ı izzetin Esrar ya Rabbim ilmi hikmetin Bir Hakkı ya Rabbim şanı kudretin Ey keremler kanı merhamet buyur Bi ankü ya zatı zat-ı izzetin Esrarı ya Rabbim ilm-i hikmetin bi hakkı ya Rabbim, şanı kudretin ey keremler kanı merhamet buyur Lütfi bugün ya Rab abd-i zelildir, muhtacı merhamet gözü alildir. Sebkati rahmetin elde delildir, ey keremler kanı merhamet buyur. Bayram bugün abd-i zelildir, muhtacı merhamet gözü Alil Lildir, sevkatir rahmetir. Aldadilildir, ey karamler bu. Cemaat bugün yarab Rab Abdi zelildir Muhtaç merhamet gözü valildir Sebkati rahmetin Elde delildir Ey keremler kanı Merhamet buyur Ey keremler kanı Merhamet buyur Ey keremler kânı merhamet buyur. Allah'ım, Allah'ım, bu kullarını sen yarattın Allah'ım. Ta nerelerden kalklar buraya gel Allah'ım. Otobüsle geldi, taksiyle geldi. Ama Allah'ım bunların var ya öyle bir sevdası vardır ki otobüsleri de olmasaydı taksileri de olmasaydı bunları yürüye yürü de buraya gelirdi ya Rabbi. Bunlar buraya sürüne sürüne de geldi ya Rabbi. Bunlar aşkına çeken kulların ya Rabbi. Bunlar sevgilerinin bedellerini ödeyenler ya Rabbi. Ya Rabbi gördün değil mi nasıl amin diyorlar? Senin kapında nasıl yalvarıyorlar görüyorsun değil mi Allah'ım? Gör Allah'ım, gör Allah'ım. Ya Rabbi. Bunların ne istekleri var, neleri var neleri. Bunları sen biliyorsun ya Rabbi. Şimdi sen bunları geri çevirmeyeceksin değil mi Allah'ım? Onları dövmek için yaratmadın ya Rabbi. Sen bunları topladak için yaratmadın ya Rabbi. Günahlarımız var, itiraf ediyoruz Allahım. Şu garip zamanda, şu garip zamanda Allahım, Allahım, söyler misin Allahım? Bunlar şimdiye kadar senden başkasını Allahım dedim Allahım. Demedi değil mi Allahım? Demedi değil mi Allahım? Demedi değil mi Allahım? Allah Allahım bunları hesaba katma olursun Allahım. Bizi umduklarımızın nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbel Alemin. Ramazan telli duvaklı bir gelin gibi geldi gidiyor ya Rabbi. Ramazan bizden şikayetçi olmayacak değil mi Allah? <gülüyor> Ramazan bizden şikayetçi olmayacak değil mi Allahım Kur'an bizden şikayetçi olmayacak değil mi Allah? <gülüyor> Allah'ım, Allah'ım, konuştuklarımızla bizlere muamele yapma Allah'ım. Biz dua etmeyi dahi beceremiyoruz Allah'ım. Ama ya Rabbi, ama ya Rabbi göz yaşlarımızın anlamıyla bizlere muamele eyle Allah'ım. Rüyada bulunmaktan kibre gurura kapılmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Böyle birkaç tane aciz bir araya gelmişiz, bir kenarda seninle uğraşıyoruz Allah'ım. Bizim Muhammed Mustafa'ya bağıştı Allah'ım. Derdimiz suizan değil Ya Rabbi. Sana nazlanıyoruz Allah'ım. Bir kedi bile geliyor, miyav miyav diyor. Böyle bir acıktı diyor ki Ya Rabbi sonunda alacağını alıp gidiyor hayvan. Sabahleyin kümesi açıyoruz. Tavuklar gülü bili bili yapıyorlar. Alacağını alıp gidiyorlar Ya Rabbi. Bu kulların sabahın bu erken saat ne senin kapına dayandı. Bunlar bir şey istiyor Allah'ım vereceğim Allah'ım. allah <gülüyor> bizim mah rominden <eyleme> allah'ım <gülüyor> Makbulinden el Allah'ım. Dünya ve ahiretimizi Abad edecek amali salihaya bizleri mavfak eyle ya Rabbi. Bostlarına bize bağışla ya Rabbi. Eğer onlar bize şefaat etmezse başta Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından sahabe tabi'in, tebev-i tabi'in ve diğer evliyaullah. Eğer bizim elimizden tutmazlarsa biz hapı yuttuk ya Rabbi. Ya Rabbi anadan babadan öksüzlüğe dayanılmıyor. Allah anadan babadan öksüzlükle vermesin. Ama ya Rabbi öksüzlüklerin en korkuncu ve dehşetlisi Senden yetim kalmaktır Muhammed Mustafa'dan yetim kalmaktır Kur'an'dan yetim kalmaktır ya Rabbi, ya Rabbi Bizi senden Bizi Muhammed'inden Bizi Kur'an'dan yetim ve öksüz bırakma Bizim senden başka merceğimiz ve merciimiz yoktur ya Rabbi Şu karanlık dünyada Şu her türlü fıski fucurun boyatmış olduğu ortamda sensiz hayat çekilmiyor ya Rabbi. Çekilmiyor ya Rabbi. Çekilmiyor ya Rabbi. Bizi imana ve İslam'a hasım kesilen, düşman kesilen insanların oltalarına takılan bir aptal balık yapma ya Rabbi. Biz gariplere merhamet eyle ya Rabbi Garibim bir kesim yoktur en iyisim Allah'dan gayri. Benahım destgirim, kalmadı Allah'dan gayri. Ha! Kırım Ramiz Paşa söylüyor. Adam kimseden dostluk görmüyor. Kimseden vefa görmüyor. Çekilmiş kenara bunu söylüyor. Debeciğim benim, ne güzel söylüyorsun. Ben diyor garibim, kimsem yok diyor. <gülüyor> Yalnızlıktan dolayı, kimsesizlikten dolayı çektiğim ahlardan başka benim bir dostum kalmadı, yarım kalmadı diyor. Allah'tan başka sırtımı yaslayabileceğim kimse kalmadı. Bana bak sana söylüyorum. Geceleyin kalk tamam mı? Kalk. Erkek misin erkeksin değil mi ama burada erkeklik kadınlık bildiğim manada değil kadın da erkektir bir yerde kadın da erkektir bir yerde ehlullah öyle söyler fena fila beka billa olan kadında artık kadınlık kalmaz diyorlar onlar er oğlu erdir diyorlar. Eğer er isek biz, yiğit isek peki, <gülüyor> geceleyin kalk, al bir abdest, kıl bir iki rekat en azından, bir iki rekat teheccüd namazı, ondan sonra elektriği bile yakma, yak bir mum icabında, orada hiç yanda başka kimse yok, bir tek Allah, bir o, bir de sen, bir o, bir de sen, namazını bitir, ondan sonra kaldır elleri, Cenab-ı Celle Celale'ye var Garibim bir kesim yoktur en iyisim ahdan gayri Penahım destekirim kalmadı Allah'tan gayri sen var ya sanki bir toz şeker ol tamam mı la teşbih ve la temsil benzetmek gibi olmasın Mevla da bir bardaktaki su gibi olsun tamam mı sen ne yapıyorsun yalvarıyorsun Cenab-ı Hak Celle ya. o toz şekeri var ya toz şekeri dök suyun içersin bir karıştır Şeker meker kayboldu gitti. Eski su da yok artık yani. O şekerli suya baktığın zaman ne şeker belli ne eski su belli. Kim Allah kim kul belli değil ol öyle. Sen Cenab-ı Hakk'a garibim bir kesim yoktur en iyisim ah sen gayri benahım des derin kalmadı Allah'dan gayri sen söyle mevla dinlesin mevla söylesin sen dinle sen söyle o söylesin o söylesin sen dinle sen ana, o sana sen ana, o sana Kaybol git, tamam. Ne halin varsa gör orada, ne ihtiyacın varsa anlat Cenab-ı Hak Celle Celle. ama arada beni de unutma. El Fatiha.